1024 numaralı konu, iman edip imanlarına zulüm, şirk karıştırmamış olan kimseler için emniyet vardır, mealindeki ayetin sahabilere ağır gelmesi, iman edip imanlarına zulüm, şirk karıştırmamış olan kimseler için emniyet vardır, onlar doğru yoldadırlar, Enam. 6 suresi 82 ayeti kerimesi Hz. Peygamber'in sahabilerine çok ağır geldi ve, ey Allah'ın Resulü, bizim hangimiz nefsine zulmetmemiştir ki, dediler, bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular, bu ayetin manası sizin anladığınız gibi değildir, çünkü Lokman, oğluna, ey oğul, sakın hiçbir şeyi Allah'a ortak koşma, zira Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür, Lokman, 31 suresi 13 demektedir.